Allah razı olsun hocam. İstenle. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo. Hikmet Bey. Hoş İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk. Kocama bir şey soracağım. Buyurun. Tüt sebep yapmak cahil midir değil midir? Günah mıdır değil midir? Teşekkür ederiz Hikmet Bey. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bana selamlar. Buyurun hocam. Evet. Tabi e, Cenab-ı Allah Celle Celaluhum bu işe yine bir biraz önce ifade ettiğimiz gibi bir kanun koymuş ve e, esas itibariyle insanlar zaten tüp bebek yoluna normal şartlarda bir mani vardır, tıbbi bir mani vardır ve normal şartlarda çocuk olmuyordur. İnsanlar tüp bebek yoluna başvururlar. Burada şöyle bir ölçü söyleyelim. Bu tüp bebek e, nikah dairesi içerisinde yani karı ve koca üçüncü bir şahıs girmeden meydana geliyorsa... Süt bebek yapılabilir. Zaten insanlar ifade ettiğimiz gibi mutlaka bir zaruret olduğu için bu yola başvururlar. Masraflı bir iştir, zahmetli bir iştir. Efendim psikolojik olarak insanlar sıkıntılı bir süreci geçirirler. Ve mecbur oldukları için bu yola başvururlar. Eğer sperm babadan ise, yumurtalık anneden ise ve çocuk spermle döllendirildikten sonra yine bizati annenin rahmine yerleştiriliyorsa... ...bu şartlar altında gerçekleştirilirse geçerli olabilir. Caiz olur, helal olur. Şunu ifade edelim, caiz olmayan tarafını ifade edelim. Mesela şöyle düşünelim, bir hanımefendi yumurtalıkları yok... ...çocuk sahibi olabilmesi için, tüp bebek yoluyla da olsa... ...çocuk sahibi olabilmesi için... ...başka bir hanımefendinin yumurtalıklarını nakletmek durumundadır. Buna caiz demek mümkün değil. Ve yine bir hanımefendi var, yumurtalıkları olsa bile... ...rahmi gebe kalmaya, gebeliği sürdürmeye müsait değildir... Taşıyıcı anne Şeklinde tabir edilen Bir başka hanımefendinin rahmini yerleştirilecektir çocuk Buna da caiz demek mümkün değil Üçüncü bir şık Yine helal olmayan, caiz olmayan bir şık Erkeğin spermi vardır ama yeterli değildir Yani çocuğun dünyaya gelmesi için Yeterli sayıda yoktur Veya kutta faal değildir, aktif değildir Böyle bir durumda Türkiye'de yok ama yurt dışında var, sperm bankaları var. Oradan sperm alıp e, annenin yumurtalıklarıyla döllendirilip hamile kalma söz konusudur. Bu da helal değildir. Özetleyelim, eğer karı ile koca arasında olursa, nikah dairesi içinde olursa ve dışarıdan üçüncü bir şahsın hiçbir şekilde müdahalesi yoksa sperm anlamında, yumurtalık anlamında ve taşıma anlamında bu şekilde yapılırsa helaldir, caizdir, yapılabilir.